Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Gaziantep'ten Mehmet tatlı kanser hastasıyım. Oruç tutamıyorum. Acaba bu günah olur mu benim için? Hocamıza da ayrıyeten çok selamlar demiş efendim. Aleyküm selam. Eğer biri hastaysa veya tutamayacak derecede rahatsızlığı varsa, ''Tutma gücü yoksa herhangi bir şekilde sorumlu olmaz. Allah her şeyi gören ve bilendir. Yaratan yarattığını bilmez mi?'' buyurdu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluk olmaz. Bir de Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ''Biri sağlıklı iken hangi ibadeti yapıyorsa, hastalandığında, o ibadetleri yapamadığında Allah o ibadetleri yapmış gibi kabul eder. Mazereti var. Rahatsız çünkü. Dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu olmaz. Eğer gücü varsa evet. ne yapar? Fitresini verir. Orucunun fitresini verir. Her bir gün için gücü yoksa zaten Allah görüyor ve biliyor. Herhangi bir sorumluluk olmaz. Evet. Efendim yurt dışından bir soru var. 70'lik yolda 140 ile girilse kaza yaparsa, eşinin ölümüne sebep olursa bu kader midir? Evet. Herhangi bir şeye Allah'ın takdiri böyleydi. Diyebilmek için kulun orada hiçbir gücünün, hiçbir müdahalesinin, eksiğinin ya da yanlışının olmaması gerekir. Yoksa 70 kilometre hızla gitmesi gereken yerde 140'la gidiyorsa, bu kaza olmaz. Buna cinayet denir. Bu cinayettir. Sadece ölüme sebep olmak değildir tabii. Bir de sakat kalmasına vesile olabilir. Her ne olursa olsun yaptığı suçtur, bu suçtan da sorumludur. Evet, kaza değil cinayet olmuş olur. Bütün araba kullanan kardeşlerimiz bunu böyle anlamalıdır. Sadece hız yapmak suç değildir. Mesela araba müsait değilse, tekerleri müsait değilse, arabayı ona göre kullanması gerekir kaza yapmamak üzere kullanmak gerekir. Arabanın mutlaka arabayı kullananın kontrolünde olması gerekir. Eğer arabayı kontrol edemiyorsa herhangi bir durumda bu durumda araba onu kontrol ediyor demektir. Bu arada olabilecek olan her ne varsa ondan da sorumludur. Yüzde yüz sorumludur yani. Ona kaza denmez. Yani arabadır. Devrildiyse bu kazadır, Yok, öyle değil. Suç. Aslında kanunda da bunun suç olması gerekir. Aynı şekilde. Aynı şekilde cezanın uygulanması gerekir. Evet. Efendim, Bursa'dan Hacı Gölkarp, nefsime yenik düşüyorum. Nefsimle alakalı dua istiyorum. Hocamıza bir kere değil, bin kere kurban olurum demiş. Selametle kalın. Nefsine yenik düşmeyen hiç kimse yoktur. Evet. Önemli olan ne zaman, nerede yenik düşerse düşsün tövbe etmelidir. Yaptığı yanlışın peşinden iyilik, güzellik yapmalıdır. Allah ayet-i de öyle buyurdu. İyilikler kötülükleri siler. İbadet, güzellik aynı şekilde günahları siler. Her ne olursa olsun mutlaka tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım. Bununla beraber Allah'tan bir de yardım istememiz lazım. O mutlaka biter. Yaptığımız yanlış şeyi ne kadar tekrar tekrar işlemiş olsak bile evet Allah'tan yardım dileyince Allah mutlaka gerekeni yapar. Evet. Efendim var dinden bir izcimiz. Selamünaleyküm hocam. Eşim, mehirim olan altınları benim rızam olmadan kaynanama verdi. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Birkaç kere beddua ettim onlara. Bu yaptım doğru mudur? Eşin rızası olmadan mehlini kocası kullanabilir mi? Evet, kesinlikle izni olmadan kullanamaz. Çünkü ona aittir. Nasıl ki, erkeğin malını, kadın eşinin izni olmadan kullanamıyorsa, Kadının malını da izni olmadan eşi kullanamaz. Mehir onun hakkı ve onun malidir. Evet, onu kullanamaz. Herhangi bir şekilde bir başkasına da onu borç veremez. Ama beddua etmek doğru müdür? Bu yanlış değil. Buna gerek yok. Birbirimize beddua değil, dua etmemiz gerekir. Ne dememiz gerekir? Ya Rabbi, gönlüne Rahmet koy, merhamet koy, ödeyemiyorsa imkan ver, borcunu ödesin diye dua etmemiz gerekir. Böyle dua değil. Evet. Efendim İstanbul'dan Metin, hocamızı çok seviyoruz. Bizim hocamız bambaşka biri. Onu görünce kendimizi Allah'a daha çok yakın hissediyoruz. Hocamızdan dua istiyorum evlenmek konusunda ve iş konusunda. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Hocamıza selamlar. Allah razı olsun, Allah bütün kardeşlerimize hem evlilik için, hem iş için güzel imkanlar ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz de selamünaleyküm hocam. Mürşidimiz iki sene önce vefat etti, biz mürakabemizi vefat eden mürşidimize yapıyoruz. Yerine oğlu idare ediyor. Başka mürşid mi bulmamız gerekiyor? Aynı zamanda Kadiriz demiş. İrşad vazifesi, mürşidlik yani babadan oğula geçen bir saltanat değildir. Babadan oğula geçen bir saltanat olmaz. Mutlaka biri vefat ettiğinde bunu açıkça söylemelidir eğer irşat vazifesi verdiği biri varsa bunu açıkça söylemelidir. Yoksa mutlaka onu başka bir birçok ikam ile göndermelidir. Yani kendisine tabi olanları, evet, kime tabi olmaları gerekiyorsa bunu söylemelidir. Bu onun sorumluluğudur. Ama böyle bir şey yapmıyorsa bu durumda aslında irşadı da bilmiyor demektir, vazifeyi de bilmiyor demektir. Milleti kendine göre yürütmüştür, sonra yürüsün demiştir. İrsat vazifesini Allah veriyor, Resulü veriyor. Böyle ilimle olan ya da babasının mürşid olmasıyla olacak olan şeyler değildir bunlar. Kur'un Allah'a gitmesi gerekir. İrşad vazifesini alanın, peygamberin vasıflarını taşıması gerekir. Onun vazifelerini yerine getirebilme gücünün olması gerekir. Buna beraber Allah'ın ona vazifeyi vermiş olması gerekir. Yoksa kimin adına vazife yapıyor? Nasıl yapabilir onu? Bundan daha büyük bir vebal olmaz. Evet, vefat etmiş birine mürekkebe yapılmaz, rabıta yapılmaz. Yap, yapılmaz. Mürşid olmayan birine rabıta yapılmaz. Yapılsa ne olur? Hiçbir şey kazanamaz. Bir adım bile atamaz. Çünkü onun gönlünde ne varsa onu alabilirsin. Rabıta yapınca, mürekabeyi yapınca onun gönlündekini alabiliyorsun. Her ne varsa. Eğer onda Allah'ın isimleri tecelli etmemişse, oradan o güzelliği alamazsın. Aşkı, muhabbeti tecelli etmemişse onu oradan alamazsın. İstediğin kadar mürakebe yap. Evet. Dolayısıyla diri olan bir müşrik-i tabi olmaları gerekir. Bununla beraber, onunla beraber yürümeleri gerekir. Biat ederken Allah'a dost olmaya biat edip, Allah'a yakınlığa biat edip, o yakınlığı, Allah'ın yakınlığını, dostluğunu, aşkını, muhabbetini kazanmak için evet yolu yürümeleri gerekir. Yoksa işte oraya gittik yoldayız. O değişikliği üzerinde görmen lazım. Allah'a yaklaştığını tatman lazım. O yakınlığı tatman gerekir. Her gün biraz daha büyüdüğünü görüp tatman gerekir. Dışarıdakilerin de buna şahit olmaları gerekir. Bu değişmiş. Bu başka biridir. Onun mürşidiyle dirilmesi gerekir. Evet. Efendim Mersin'den Lokman. Selamun Aleyküm hocam. Tevbe suresi 107 ve 108. ayetlerini sormuş efendim. Anlayamıyorum. Özellikle 108. ayette zorlanıyorum. Bu ayetleri açıklayabilir misiniz? Evet. Tevbe suresi 107. 7. ayette Allah zarar mescidinden bahsediyordu. Evet ona Mescidi Dirar buyurur. Münafıklar Resulullah Efendimiz Medine'ye gelip mescidi yaptıktan sonra münafıklar toplanıp onlar da bir zarar vermek için İnsanları Allah yolundan alıkoymak için bir mescit yaptılar. Münafıklar, münafıkların başına tabi olarak. Evet, Allah bir de onlar biz iyilikten başka bir şey düşünmüyoruz deyip insanları davet ettiler. Allah Resulullah Efendimiz'e o mescitte namaz kılma dedi. Çünkü onlar münafık dedi zarar vermek için, Allah'ın dinine zarar vermek için mescid yapmışlar. Ama ilk günden beri takva üzere kurulmuş olan mescitte, Küba mescidinde namaz kıl dedi. Çünkü orada temizlenmeyi isteyen insanlar vardır. Allah bize bir şey öğretiyor temizlenmeyi isteyen insanlar, takvali olmayı isteyen insanlar vardır. Evet, orada namaz Resul Resulullah Efendimiz de o mescidi zarar veren mescidi yıktırdı. Neyi öğretiyor bize Allah? Yani bir yerde bir mescit varsa, bir yerde bir cemaat varsa, yolu giden birileri varsa bakın, dikkat edin ona fayda mı veriyor, zarar mı veriyor? Allah'ın dinine zarar mı veriyor, fayda mı veriyor? İnsanı Allah yolundan arı koyuyor mu? Yoksa Allah'ın yoluna mı davet ediyor? Müminleri bir ve beraber olmaya mı davet ediyor? Birliği beraberliği mi sa sağlıyor? Yoksa tefrika mı yapıyor? Şeytanın peşinden mi gidiyorlar? Buna bak dedik. Eğer oraya gidersen zarar görürsün, zarar, nerede fayda görürsün, neresi takva üzere kurulmuş? Eğer oradaki insanlar temizlenmek istiyorlarsa, temizlenmek, nefsini tezkiye etmek istiyorlarsa, orada öyle insanlar varsa, evet orası doğru yerdir, temizlenmeyi isteyen insanlar varsa doğru yerdir orası. Nefsini temizliyor, nefsini teskiye ediyor, bununla beraber aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışıyor. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmeye çalışıyor. İşte orası takva üzere kurulmuş. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Kul olmaya, abd olmaya çalışıyorsa, evet. Bununla beraber kulluğa, abd olmaya, imana davet ediyor. Aşka, muhabbet et, Allah'a teslimiyete, Allah'a karşı karşıyete edebe davet ediyorsa bu doğruydu. Allah kura akıl vermiş, ile onu beyan ediyor. Resulullah Efendimiz'in dönemindekini anlatıyor ki, siz de kendi döneminizde, zamanınıza bakın. Zarar veriyorsa, evet oradan uzak durun, orada namaz kılmayın dedi. Resulullah Efendimiz onun için orayı yıktırdı. Şu anda baktığımızda bu ayetin bizim için aslında ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz, anlamamız gerekir. Yoksa işte oradakiler namaz kılıyor. Olmaz ya, namaz kılmaları yetmiyor. Niyetlerine bakman gerekir. Hangi niyetle kurulmuş o? Niyetleri nedir? Niyeti neye göre anlaman gerekir? Allah'ın vahyine göre, Allah'ın kitabına göre, Allah'ın Resulüne göre anlaman gerekir. Biri zarar vermeye çalışıyor, ötekileri temizlenmeye çalışıyor. Kul olmaya çalışıyor. Şeytandan kurtulmaya çalışıyor, nefsinden kurtulmaya çalışıyor. Öteki şeytanla işbirliği yapmış. O da dünyaya davet ediyor, mevkuya makama davet ediyor, kibre davet ediyor, saltanata davet ediyor. işe davet ediyor, ticarete davet ediyor. Bunu görüp anlaman gerekir. Allah akıl vermiş. Eğer birinin aklı buna yetmiyorsa Allah ona hesabını sormaz. Ama ciddi olmak lazım. Neye göre dendiğinde Allah'a göre diyebilmesi gerekir. Yoksa Allah'ın vahyini bir kenara bırak. Ondan sonra hocamız böyle söyledi, şeyhimiz böyle söyledi, cemaatimiz böyle söylüyor. Allah ne söylüyor? Böyle söylüyor dediğinde, onu Allah'ın ölçüsüne vurmadığında Onları Allah'ın önüne koymuş oldun. Kim olursa olsun hiç fark etmez o. Evet. Allah nedir dememiz gerekir. Resulü nedir dememiz gerekir. Bununla beraber kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Gönlümüze. Yani bir yerde temizlenmiyorsan, nefsin temizlenmiyorsa, kötü ahlakın güzel aklakla değişmiyorsa, Allah'ın isimleri, güzelliği sende tecelli etmiyorsa sen yanlış yerdesin. Sen yanlış yoldasın. Hiç kendimizi kandırmanın bir alemi yok. Herkese gerekli olan, lazım olan Allah'tır. Onun rızasıdır, onun dostluğudur, onun sevgisidir, onun yakınlığıdır. Ona karşı harşiyettir, edeptir, teslimiyettir. onun için gönlümüze bakacağız. Kararı hükmü kendimiz vereceğiz. Evet. Efendim Kar's'tan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Annem ibadetlerini yapan bir insan ancak Allah'a karşı gönlünde bir ağırlığın olduğunu söylüyor. Ne yapması gerektiğini, nasıl tövbe etmesi gerektiğini soruyor. Hayırlı programlar. Allah razı olsun. Öncelikle eğer bir kul hem ibadetini yapıyor hem de Allah'a karşı gönlünde ağırlık var. Hiç müminin Allah'a karşı gönlünde ağırlık olur mu? Haşa! Müminin Allah'a karşı gönlünde sadece aşk olur, muhabbet olur, şükür olur, hamd olur, tesbih olur, tekbir olur, tevhid olur. Minnettarlık olur. Allah karşı gönlünde ağırlık hissediliyorsa, bu durumda kul ne demiş olur? Ne demiştir ki ağırlık olmuştur? Allah şurada şunu niye böyle yaptı? Burada aslında yanlış yapmıştır. Bunu böyle yapaması gerekirdi. Ya da ben şuna layık olmadığım halde Allah bana böyle muamelede bulundu. Ya da şunu istedim, Allah bana vermedi. Bu ne demektir? Bu Allah'ı bilmemektir. Başta anlattım. Allah bütün Tecellisiyle güzellikten ibarettir. El-esmaul husnadan. Allah güzellik diyor, güzellik. Bende güzellikten başka bir şey yok. Bütün güzellikler bana aittir, bendendir diyor, benden. Kötülük, kötülük senin kendi nefsindendir. Yanlış senin kendi nefsindendir. En büyük kötülük, en büyük yanlış cehalettir. Bilmemektir. Rabbini bilmeyip anlamamaktır. Kendini Rabbinden daha çok bilgili zannetmektir. Merhametli zannetmektir. Doğru zannetmektir. Evet. Sorun cehalet. Sorun Allah'ı bilmeme sorunudur. Tanımama sorunudur. Eğer kardeşimiz Rabbini El esmaur Hüsnasından tanısaydı, anlasaydı, evet ona karşı, Rabbine karşı değil gönlünde ağırlık, aşktan, muhabbetten başka, şükürden, hamden, tesbihden başka bir şey olmazdı. Bu durumda öğrenmesi gerekir kardeşimizin. Evet, Allah'ı isimlerinden öğrenmesi gerekir. Okuma imkanı yoksa mutlaka El Esma Hüsna Husna sahbetlerimiz vardır. Kardeşimiz onu dinlerse, Rabbini tanıdıkça, anladıkça ne kadar yanlış düşündüğünü anlar. Evet, gönlündeki ağırlık zaten gider. Evet, o ağırlık aşka, muhabbete dönüşür inşallah. Teslimiyete, edebe, Haşete dönüşür inşallah. Allah'ın azameti karşısında evet, içinden, gönlünden gelecek olan sadece ona secde etmektir, hamd etmektir, tesbih etmek, şükretmek olur inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan bir Efendim Antalya'dan selamlar. 23 yaşındayım. Eşim 38 yaşında. Dinen evliğimiz uygun mudur? Evet. Din Allah'ın dini. Dini Allah'ın dinini Allah'ın peygamberinden, resulünden öğreniyoruz. Bütün resulleri için geçerlidir. Evet, her birinin evlilikleri vardır. Dolayısıyla arada çokça böyle yaş farkı vardır. Hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarı bu böyledir. Resulullah Efendimiz evlenirken 25 yaşında Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Arada 15 yaş fark var. Ayşe annemizle evlenirken durum bu sefer tam tersidir. Evet, onun için herhangi bir sorun yoktur, olmaz. Hayat, ahiret hayatidir. Dünya hayatında kim, kiminle mutlu oluyorsa, orada yaş e, farkı söz konusu değildir. Allah'a göre. Ama öfe göre, adete göre, birilerine göre, yok şöyle olması gerekir. Kim söylemiş öyle? İşte bizce, işte herhalde öyledir. Böyle olmaz. Bu senin peygamberin var. Bak peygamberi nasıl yapmış, doğruyu, yanlışı ondan öğreniyorsun. Onun doğru deyip yaptığına sen yanlış dersen peygamberini kabul etmemişsin. Yetmez, bir de Allah'ı kabul etmedi. Allah'ın peygamberi yanlış yapmış, Allah peygamberliğini yanlış birine vermiş demiş oluyorsun. Hiç farkında olmadan şeytan seni ne yapıyor? Küfre sürüklüyor, küfre. Allah'a karşı kibirlenmeye sürüklüyor. Ben Allah'tan ve Resulü'den daha çok biliyorum demeye sürüklüyor. Adet böyledir demekle olmuyor. Senin adetin senin dinindir. Dinin neyse adetin odur. Evet, dolayısıyla dini peygamberle öğreniyor ve onunla yaşıyorsun. Bunun dışında bir kelime kullanırsan Rab'bine karşı, peygamberine karşı haddini aştın demektir. Hiçbir ibadetle onu taraf edemezsin. Böyle bir saygısızlığı bertaraf edemezsin yani. Bu böyledir. Herkes için bu böyledir. Efendim İzmir'den Aziz Hocam içimde sürekli bir korku var Bunu nasıl yenebiliriz hocam Saygılar demiş efendim Olur İçimde bir korku var Bunu nasıl yenebiliriz Korku farklı farklıdır Mutlaka o korkuya Biz müsaade etmişiz Bazen de elimizde olmadan Olmuş olabilir Ama korkuyu doğru kullanmak gerekir Allah bize hangi duyguyu vermişse, o lazım ve gereklidir. Korku da lazım, korunmak için lazımdır. Eğer korku dünyaya ait bir korkuysa, bu durumda o korku yanlış bir korkudur. Neden yanlıştır? Çünkü dünya hayatına ait güveni, tevekkülü Allah'a yapmamız gerekir. Elimizden geleni yapıyoruz, mümin olarak Allah'a güvenip tevekkül ediyor. İşi ona teslim ediyoruz. O gereksiz ve imana zarar veren bir korku olmuş olur. Bir de ahirete ait korkumuz olabilir. O doğru bir korkudur. Korkumuzun olması gerekir. Olması gerekir ki bizi doğru yapmaya, Allah'a kul olmaya sevk etsin, yönetsin. Buna beraber bizi harekete geçirsin. Bir de gereksiz korkuyu vardır. Olmayan korkuyu vardır. Yani korkulmaması gerekir ama korkuyor, gereksiz. Orada da yine hata bizimdir, bir yerde açık vermişiz. Bunun için yapmamız gereken şey sadece Allah'a güvenmektir, O'na işi teslim etmektir. Sana tevekkül ediyorum, kendimi sana teslim ediyorum, emanet ediyorum Ya Rabbi. Benim sahibim sensin deyip O'na güvenmek gerekir. Her neden korkuyorsak, hangi halden korkuyorsak O'nu yapmak gerekir yalnız. Korkunun üstüne gidip onu ortadan kaldırmak için onu da yapmak gerekir. Mesela karanlıktan korkuyorsak gidip karanlıkta durmak gerekir. Kendimi sana teslim ediyorum deyip birkaç sefer yaptığımızda o korku gider. Başka bir şeydense değilse o yine yapmak gerekir. Hangi korku olursa olsun bunun böyle olması gerekir. Bazen de sebepsiz korkular vardır, sebepsiz. İşte orada da tek bir çare var, Gene orada bir açık vermişiz. Beyinle ilgili bir sorundur bu. Tabii beyin emri gönülden alıyor, orada bir yanlış yapılmış. Tek bir çare var, Gene Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a dönmek. Allah'a teslim olmak. Evet. Uzun süredir ama bütünüyle o biter. Bitmelidir. Yoksa azap olur. Hayat azabı olur. Kendi kendimizi azap etmiş oluruz. Bu azaptan kurtulmak için sadece Allah'a güvenip Allah ile beraber olmak gerekir. Efendim Samsun'dan Sevim Taş Engelliyim. Doğru abdest alamıyorum. Yatsın namazını kıldıktan sonra diğer vakit namazlarını kılsak olur mu? Bir de hocamız bizim için dua eder mi? Allah Kardeşimizin duasını kabul etsin inşallah Engelli olmuş olsak Yasin namazından sonra diğer namazları kılsak olur mu diye Soruyor kardeşimiz Olmaz Öyle Resulullah Efendimizin gösterdiği bir yol vardır eğer abdest alma ya da namaz kılma sıkıntımız varsa, zaten nasıl kalabiliyorsak namazı öyle kılacağız. Bir abdestte bir sorun olabilir, sıkıntı olabilir. En fazla nasıl yapabilir? Öğleyi ile ikindiği, akşamla yatsıyı beraber kalabilir. Öğleyi de ikindiye bırakabilir. İkindiği de öğleye alabilir. Ya da akşamı yatsıya bırakabilir, yatsıyı ya da akşamı alabilir, böyle kılabilir. Sabah namazını da ayrıca kılması gerekir. Eğer herhangi bir şekilde bu herkes için geçerlidir, kılamazsa, evet, yatsı namazında sabah namazından başlayıp, beş vakti üst üste kılması gerekir. Ama bu mecburiyet karşısındadır, kılamayınca. Eh, diyorsa böyle bir fetva olmaz. Söyledim. Sadece öğle ile ikindiyi, akşamla akşam yatsıyı beraber kılabilir. Bir de sabahı ayrıca kılması gerekir. Ama eğer herhangi bir kardeşimizin bir engeli varsa, zahiri olarak bir engeli varsa bu durumda onun kazanması da ona göredir. Kat kattır yani. Sağlam birinin kıldığından kat kat fazlasıyla kazanmış olur. Bunu da evet böyle bilmek gerekir. Engel her ne olursa olsun, ister doğuştan olsun, ister daha sonra olmuş olsun, Allah mutlaka ona karşılık neyi ikram eder, hiç kimse de onu bilemez. Hiç kimse onun hesabını da yapamaz. Ama belki kıyamet günü, sağlam olanlar keşke biz de öyle olsaydık diye dua edecekler, mükesin. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatu vesselam, kıyamet günü bir kulü hesaba getirirler. Dağlar gibi günahları vardır. Sevapları yok denecek kadar bir şey. Cehennemi hak etmiştir. Bu arada bir şeyi getirip sevap kefesine koyarlar. Sevap kefesi ağır gelir. O dağlar gibi günahı günahtan ağır gelir. Kıyamet yerindekiler merak eder. Acaba bu neydi? Bu nasıl bir şeydi böyle? Diyor, Allah buyurur ki, bu benim kurumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Bunu gören kıyamet yerindekiler derler ki, keşke biz dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, biz de bugün bunu kazanmış olsaydık derler. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam, İster bir hastalık olsun, ister bir bela olsun, musibet olsun, bir yokluk olsun veya gelecek için bir endişe olsun. Hangi sıkıntı olursa olsun, Allah mutlaka onun karşılığını verir. Onun için musibetin, sıkıntının en büyüğü peygamberlere, sonra peygamberlere yakın olanlara gelir buyurdu Resulullah Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam. Evet, hayat yaşanırken Allah imtihana tabi tutar, kazanma imkanı verir. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor Allah bir huzuruna hayır murad ettiğinde, cenneti dilediğinde, eğer onun ibadetleri buna yetmezse, o kura sıkıntı verir, oraya gelinceye kadar onu huzura almaz. Oraya getirir, ondan sonra huzura alır. Onun yaşanan sıkıntıları da böyle anlamak gerekir. Buna hamd etmek lazım, şükretmek lazım ki bu peygamberi bir nimettir. Bu sıkıntı gelsin demek değildir. Sıkıntı gelince onu Allah'tan bilip kabul etmektir. Kazanmamız için gerekeni yapmaktır. Sabretmektir. Muhabbetle karşılamaktır. Evet. Efendim... Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, ben evlendiğimden dolayı hiçbir zaman hayır görmedim. Eşim sürekli cezaevine giriyor. Bu durumda benim ne yapmam lazım? İbadetimi de yap yapıyorum. Elimden geldiği kadar da isyan etmemeye çalışıyorum. Sürekli diğer TV'yi de izliyorum. Allah sen razı olsun demişti Amin. Amin. Allah kardeşimize yardım etsin. Evet, hayır görmedim demek doğru değildir. Mutlaka birbirimizden hayır görüyoruz. Ama istediğimiz gibi olmayabilir Eğer sürekli ceza evine giriyorsa, mutlaka evlenmeden önce de mutlaka haberimiz olmuştur kardeşimizin halinde. Bu durumda ne yapmak gerekir? Daha doğrusu nasıl yaparsak kazanırız. Sabretmek gerekir. Senin için yarabbi demek gerekir. Hep söylüyoruz. Dünya hayatı bir günlük hayat. Evet, cezaevine girmişse çıkar inşallah, tövbe eder inşallah, bir daha girmez inşallah. Ona dua etmek gerekir. Yoksa böyle yarı yolda bırakmak, bırakmayı düşünmek asla doğru değildir. Evet, Allah inşallah sabrı verir. İnşallah böyle yanlış yapıp cezaevine giren kardeşlerimize de Allah sabrı verir. O da bir kazanma imkani. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam zindana girdiğinde kazandıysa, kazandırdıysa evet, onların da bu imkanı değerlendirip düşünme imkanı var. Onlar için hayır olur orası. Sonra bakarsın çıktığında bambaşka bir yol olmuştur. Evet bu Allah'ın rahmetidir. Dua edelim inşallah öyle olur. Efendim İstanbul'dan Mine, selamun aleyküm. Haccınız mübarek olsun hocam. Sizleri bizlere kavuşturan Allah hamdolsun. Ramazanın öncesi ailece bir imtihana tabi olduk. En güzelliğini görüp yapabilmek için dualarınızı istiyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Mutlaka Allah bizi imtihana tabi tutar. Herkesi imtihana tabi tutar. Hiç kimse imtihanın dışında değil. Ve bu her anda bu böyledir. İmtihan büyük olunca elbette ki daha zordur. Ama imtihan esnasında ailenin, kardeşlerin birbirine yardımcı olması, destek olması, imtihanın kazanılması için evet daha büyük bir vesile olur, kolay olur. İmtihandaki birine yardım edip kazanmasını sağlamak aynı şekilde yardım edene de edenlere de kazandırır. Allah bir kulü imtihana tabi tuttuğunda sadece onu imtihana tabi tutmuyor. Onu tanıyan, onunla beraber olan herkes o imtihanda, onunla beraber imtihandadır. Herkesin kendi imtihanına bakması gerekir. Benim böyle bir durumda kardeşime ya da aileme ya da çocuğuma ya da anama, babama her neyse benim ne yapmam gerekir? Benim ona nasıl davranmam gerekir? Allah benden hangi Tavriy, hangi davranışı ister emreder deyip o onun da imtihanı odur. Kendi imtihanını kazanırken onun da imtihanına yardım etmiş olur. Kazanması için. İnşallah öyle yapacağız. İnşallah hem kendi imtihanımızı imtihan olarak görüp kazanmaya çalışırken kardeşlerimiz, mümin kardeşimiz, insan kardeşimiz imtihana tabi tutulurken onun İmtihani kazanması için de ona yardım eder, destek olur. Onunla da beraber kazanmış olur inşallah. Efendim İzmir'den Hayri çocuklara Samet ismini bırakabilir mi? Kesinlikle hayır. Samet ismi olmaz. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu zat. Samet Boşluk kabul etmeyen, her zerreye tecelli etmiş olan demektir. Onun için hiçbir kul, hiçbir şey Allah'tan başka bu vasfa, bu isme sahip olamaz. Onun için bu isim koyulmaz. Ehad ismi koyulmaz. Vahid ismi koyulmaz. Zemed ismi koyulmaz. Evet, Allah'ın bazı esmaları tek başına koyulabilir ama Evet, bazı isimleri tek başına Koyulmaz, olmaz. Yani Abdus Semet olur, Abdul Semet olur, Abdurrahim olur, Abdurrahim olur, ama Abdurrahman olur. Tek başına bu isimler koyulmaz. Evet. Efendim, İstanbul'dan Abdul Hamid, annem dört ay önce intihar etti. Bununla ilgili onu af olması için bir şey yapabilir miyiz? Evet. Allah ayet-i kerimede herkese kendi elleriyle yaptıklarının karşılığı vardır. Kendi eliyle yaptığının karşılığı vardır. Kendi gönlüyle yaptığının karşılığı vardır. Kendi diliyle yaptığının karşılığı vardır. Ayağıyla yaptığının karşılığı vardır. Hiç kimse kimseye herhangi bir şekilde evet, iman konusunda yardım edemez öldükten sonra. Yardım hayatta, hayatayken yapılması gerekir. Evet, öldükten sonra evet nedir kardeşimiz? Annem intihar etti. Şöyle anlamak gerekir, hösfü zanla bakmak gerekir. Evet, o anda aklı, mutlaka aklı melekeleri çalışmamış demektir bu. Evet, yapmamız gereken şey duadır. Bununla beraber hayır olarak ne yapmak isterse kardeşimiz annesine yapar. Her ne yapmak isterse. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Hatice isimli bir izleyicimiz. Beddua etmek günah mıdır? Beddua etmek günah mıdır? <gülüyor> i̇ster dua olsun, ister beddua olsun. Aslında gönülden yapılandır. Gönülden. Yani biri sana zulmetti ise... Senin gönlün kırıldıysa, o gönlün kırılması onun için yeterli bir bedduadır. Oradan Allah'ın gazabını aldı zaten. İstersen dilinle hiçbir şey söyleme. Aynı şekilde eğer biri seni sevindirdiyse, istersen ona hiç dua etme. O senin gönlünden Allah'ın sevgisini, rahmetini aldı zaten. Onun için yani dua etmek ya da beddua etmek doğru mudur? Doğrudur tabi. Yapabilirsin. Kırıldınsa yapabilirsin. Ama senin beddua ettiğin kişi eğer bu bedduaya layık değilse bu durumda kendine beddua etmiş olursun. Sanki Allah görmüyor, bilmiyor. Allah katında haklıdır ve sen ona beddua ediyorsun. Bu durumda bedduayı kendine yapmış oluyorsun. Evet. Efendim Bandan Kerem, beş vakit namaz kılıyoruz fakat gıybet de yapıyoruz. Bunun günahı nedir? diye sormuş efendim. Evet, beş vakit namaz kılıyorsak bizim gıybetten kurtulmuş olmamız gerekirdi. Eğer kılıyorsak. Allah öyle buyurdu, namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Evet, gıybet etmek, birilerini çekiştirmek, yermek, küçümsemek Aşırı gitmektir. Allah'ın emrini çiğnemektir. Namazımız bizi, beş vakit namazımız bizi gıybetten alıkoymamış. Evet. Onun için namazımızı düzeltmemiz gerekir. Namazımızı miraç olacak şekilde kılmamız gerekir. Namazı kılarken ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Resulullah Efendimiz'in miraçta durduğu yerdeyim. Evet, Fatiha'yı okurken Rabbimize söylüyoruz. İyâken kenabdu ve yyâken Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istian ediyor. Seni sevdiğimiz için seni istiyoruz. Her neyi istersek senden istiyoruz. Her şeyi veren sensin. Evet, insan neden gıybet eder? Doğrusu bunu anlamak zor şeydir. İnsanın kendine bakması gerekir. Ben nasıl kazanırım derdinde olması gerekir. Eğer kul Allah'ın takdirine, taksimatına razı oluyorsa, hiç kimsenin gıybetini yapmaya gerek yok. Birini, biriyle alay edersek, gıybetini yaparsak, bilelim ki Resulullah Efendimiz buyurdu, biriyle alay ettiğinizde, o alay ettiğiniz şey sizin başınıza gelmeden Allah sizin canınızı almaz. Birini günahından dolayı eleştirdiğinizde, çekiştirdiğinizde Allah size o günahı yaşatmadan, Ruhunuzu almaz dedi. Onun cezası budur. Yani eleştirdiğin için, gıybetini yaptığın için onu mutlaka Allah sana tattırır. Yani Allah sana ne? O benim kulumdur. Onu affedecek olan da benim, ceza verecek olan da benim. Sana ne oluyor? Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir kul Allah falanca kuluyu asla falanca kuluyu asla affetmez dedi. Evet, bir günah işlemiş. Bir sal. Allah falanca kuluyu günahından dolayı asla affetmez dedi. Bir Allah buyurdu ki kimdir o benim adıma hüküm veren öyle? Onu affettim, senin de amelini iptal ettim. Birini eleştirirken, gıybetini yaparken Yanlışını, kötülüğünü, eksikliğini ya da günahını söylüyoruz. Dikkat ederim Allah da bize öyle söylemez. Resulullah Efendimiz bunu haber veriyorsa böyle yapma dedi, böyle söylemeyi. Eleştirirken, gıybetini yaparken öyle söylemiş oluyoruz. Efendim Şanlıurfa'dan Tahir isimli bir biri hesabıma bin TL para yatırmış. Bilmiyordum kullandıktan sonra hesabımı inceleyince başkası tarafından hesabıma bu miktarda para yattığını gördüm. Parayı harcadım haram mıdır? Evet. Elbette ki para kendisinin parası değildir. Ama kardeşimiz harcamış onu. Eğer paranın nereden geldiğini biliyorsa... Orayı arayıp söylemesi gerekir. Haber vermesi gerekir. Yok paranın nereden geldiği belli değilse hesabına geçmişse. O da harcamışsa. Sahibi çıkarsa, haber verirlerse bu durumda onu ödemesi gerekir. Evet yoksa harcamıştır zaten. Eğer imkanı varsa şerî hüküm öyledir. Bir sene beklemesi gerekir. Sahibi çıkmazsa onun adına onu sadaka olarak vermesi gerekir. Kardeşimiz kendisi muhtaçsa, kendisi onu harcamıştır, sadaka ona gelmiş olur. Ama eğer sahibi çıkarsa, ne zaman çıkarsa çıksın, sadaka vermiş olsa bile sahibi çıksa onu bir daha ödemesi gerekir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan... Sefer Şimşek, Zümer suresi 17. ayetinde Kim Allah'a kul olur ve yönelirse müjdeler vardır. Şura suresi 13. ayette Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Bunu açıklamasını yapabilir misiniz? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun. Evet. Kim Allah'a dönerse, kim tağutu bırakıp Allah'tan başka şeyleri bırakıp Allah'a dönerse, onun için evet müjdeler vardır. Çünkü başka şeylere, şeytana kul olmayı bırakıp Allah'a kul olmayı tercih etmişse biri, Allah ona kurum dedi. Onlara kurum diyor. Onlara müjdeler vardır. Nerede müjde var? Evet. Başka bir ayet-i kerimede onlara hem dünya hayatında hem ahiret hayatında müjdeler var buyurdu. Dünya hayatındaki müjde nedir? Evet elbette ki Allah onu müjdeliyor. Cennetle müjdeler, rızasıyla müjdeler. Dostluğuyla, yakınlığıyla müjdeler. Perdeyi açıp müjdeler. Yeter ki o Allah'ın ona hidayet vermesiyle, yolu göstermesiyle o, o hidayet yolunda hidayetçiyle beraber yürürse bu müjdeyi alır. Durmadı. Yürüdü. Başka şeylere kul olmaktan vazgeçip Allah'a kul olmayı istedi, diledi. Buna beraber kul olmaya çalıştı, gereğini yaptı. Allah da onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirince hidayetçiyle beraber yolu yürüdü. Evet. Müjdeyi alır. Ahirette de cennetin müjdesini alır dünyada da Nasıl ki Resulullah Efendimiz sahabeden bir kısmını cennetle müjdelemişti. Allah cennetle müjdelemişti. Rızasıyla müjdelemişti böyle. Evet özel olarak o kulu evet Allah müjdeler. Bununla beraber kim Allah'ı seçerse Allah da onu seçer. Evet Allah dileliğini zatına seçer. Kul Allah'ı tercih edince Allah da onu tercih eder. Allah onu tercih edince, ona kendisine varacak yolu gösterir. Ne burada et i Kerime'de? Yollarımızda cehd edene, çaba gayret sarf edene yolumuzu açarız. Yolu açıyor, gel diyor Allah ona. Onu kendine çekiyor. Neyle çekiyor? Aşkla, muhabbetle. Allah o aşkı, o muhabbeti verir, o nuri verir. O kul da çabasını, gayretini o yolda sarf eder. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği, Kullarla beraber silahı ı müstakimde çabasını gayretini sarf eder, tavrını ortaya koyar, Rabbini tercih etmiştir ölümüne. Her şeyi feda ediyor. Feda edip kurban ediyor. Elbette ki varacağı yere varır. Allah'a vasıl olur demektir. Yoksa böyle diledi, oldu, bitti değildir. Öyle diledi, oldu, bitti olsaydı, önce peygamberler, o şekilde kazanırdı. Peygamberlerle beraber olanlar o şekilde kazanırdı. Hepimiz biliyoruz ki hepsi tavrını ortaya koymuş, hayatını ortaya koymuştur. Marını koymuştur, canını koymuştur, evladını koymuştur. Her şeyini ortaya koyup, kurban edip öyle kazanmıştır. Ve kıyamete kadar Allah'ın adeti değişmez. Herkes için bu böyledir. Yoksa böyle istediği, dilediği oldu, bitti değildir. Bu daha geçmektir, kullukla. Bu Allah'ın vahyini bilmemektir, anlamamaktır. Yoli bilmemektir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları bilmemektir. Peygamberleri bilmemektir. Daha doğrusu işine gelmediği için öyle kabul etmektir. Evet. Efendim İstanbul'dan mutlu sürücü itikaf inançla ilgili ile alakalı bir sorum olacaktı. Allah'ın gönderdiği şeriatı kabul etmeyen bir insan Müslüman olabilir mi? Eğer bu kişi Müslüman değilse alimler aracılığı ile neden bilgilendirilmiyor? Kim demiş bilgilendirilmiyor? Şeriatı kabul etmeyen zaten Müslüman değildir, mümin değildir. Allah'ın bir ayetini kabul etmeyen Müslüman değildir. Allah'ın bir ismini kabul etmeyen Müslüman değildir. Ne demek? Böyle şey olur mu? Evet. Allah'ın vahyini kabul etmediyse yorunu Allah'ın şeriatı demek yol demektir. Allah'ın gösterdiği yol. Allah'ın peygamberiyle gösterdiği yol. Biri peygamberi kabul etmediyse o nasıl Müslüman olur? Biri Kur'an'ı kabul etmediyse o nasıl Müslüman olur? Yani istediği kadar ismi Müslüman olsun. İstediği kadar da ibadet etmiş olsun. O alemlerin Rabbini kabul etmiyor. Kendisini yaratan Rabbinin Rabbini kabul etmiyor. Kendi yaratılışına bakmadan Allah ile Evet, mücadele ediyor. Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor demektir. Kabul etmiyorsa. Kabul etmiyorsa kabul etmediği şeyin yerine bir şey koyuyor demektir. Bir şeyi iddia ediyor demektir. Şu daha doğrudur demiştir yani. O her ne olursa olsun. Hangi fikir, hangi düşünce, hangi ideoloji olursa olsun o fark etmiyor. Hiçbir şekilde Allah'ın emrinin yanına, önüne koyup bu daha güzeldir dediyse o imanı kaybetmiştir. Değil bir ayeti, bir ayetten bir kelimeyi bile kabul etmese imandan çıkar, dinden çıkar. Evet, mümin Rabbi karşısında fikir beyan etmeyen, varlık beyan etmeyendir. Varlık. Varlık iddiasında bulunmayandır. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönlünde bir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir. Kabul etmesi yetmiyor. Bir de gönlünde bir ağırlık hissetmeden kabul etmesi gerekir. Evet, başka bir ayet kelime de Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminlere fikir beyan etmek yaraşmaz. Mümin fikir beyan etmez, edemez. Kaldı ki toptan kabul etmezsin. Toptan kafir olmuş zaten. Yani ben müminim, müslümanım demenin ne anlamı vardır? Neyse ne olsun yani. Önemli olan Allah'ın seni kabul etmesidir. Sen Allah'ın indirdiğini, vahyettiğini, peygamberini kabul etmiyorsun. Allah seni kule olarak Nasıl kabul eder? Bunu anlamayacak ne var? Herkes bunu biliyor zaten. Bunu ayrıca söylemeye bile ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Evet, mümin Allah ve Resulü'nün verdiği her hüküm karşısında fikir beyan etmeyen, gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden onu kabul edendir. Bunu Rabbim mi söylemiş? Bitti. Neden, niçin diye Sormaya hakkı yoktur, sorgulamaz. Anlamak için başka bir şey. Anlamaya çalışır. Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya çalışmak başka bir şeydir. Evet, neden söyledi acaba? Allah'ın muradı nedir? Acaba benim bunu nasıl anlamam gerekir, ne yapmam gerekir deyip anlamak başka bir şeydir. Bunu yapması gerekir. Ama onu beğenmemek, onu kabullenememek, kabul etmemek evet, başka bir şeydir ki insanı mümin olmaktan, Müslüman olmaktan evet, çıkarır. Münafık yapar insanı. Evet. Efendim bir izleyicimiz evlilik yaptım. Evliliğim 10 gün sürdü. Eşim kendi isteğiyle benden ayrılmak istedi. Evlenirken 300 gram mehir koydular. Şimdi benden bu mehri istiyorlar. Nafaka almak için mahkemeye verdiler. Beni 3 yıldır mahkemeyle uğraşıyorum. Bu mehri vermem gerekir mi? Evet. Evlenmişler. 10 gün evlilik yeri sürmüştür. Bu durumda mehir mehirin hali ne olur? Eğer evlenirken herhalde her iki taraf içinde on günlüğüne evleniyoruz dememişlerdir. Dolayısıyla burada bir terslik ve bir yanlışlık var. Eğer Boşanırken, kadın kendi isteğiyle boşanmış diyor kardeşimiz. Eğer boşanırken boşanma sebebi haklıysa kadın mehri alamaz. Yani kadının boşanma gerekçesi haklıysa, Allah'a göre haklıysa hiçbir şekilde mehri kadınlar alamaz. Eğer almışsa onu kadına ödemek zorundadır. Kadın haklıysa boşanma şeyinde. Yok, haksızsa bu durumda söyledim evlenirken, mehir verilirken, 10 günlük evlenmediği için evet, o mehri vermeyebilir. Onların karşı tarafını mehir istemeye hakkı yoktur. Eğer haklıysa, erkek haklıysa yani. Evet. Efendim programı sonra da gelmişiz. Bir mesajla efendim bizden doğrusu. Efendim, Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Bismillahirrahmanirrahim. Dergah bahçesinde koptu kıyametim. Siz gelmediniz ya, ölemedim efendim. Gönül Rahman'ın arşı ya, orada ne olduğunu bir Rahman bilir, bir de ben. Kimse anlayamadı ne oluyor? Siz gelmediniz ya, arada Araf'ta kaldım, ölemedim efendim. Kabe'de, Ravza'da gönlümü bürüyen tecelli sizi istediği tecelli sizi istedi. Gelseydiniz eğer ben kurtulacaktım bu kafesten, siz gelmediniz ya bilmem ne kadar sürer artık bu sekar. Onun muradı olsun bir tek ha ben olmuşum ha ölmüşüm ne çıkar. Vallahi gelseydiniz o uçağa binmeyecektim, ait olduğum yere dönmeyecektim. Ben olacakta ölecektim, size ayandır bunu ne çok istedim efendim ayaklarının altına dökülen gül yapraklarını ezip geçmekten haya eden sevgili lütfun da hoş kahrın da ben sana kurban olayım ne olurdu ben öleydim de hiçbir zaman ait olmadığım hayata geri dönmeyeydim. tamam mecaz olan hiçbir şeyi sevemedim gönlüm ayak kabının altındaki ökçe ben olayım basıp geçtiğin taş taş çakıl toprak çerçöp ben olayım ben size kurban olayım. Şimdi bu sözlerimden dolayı kınasınlar beni. Hadi zalimler topluluğunun canları cehenneme demiş efendim. Evet. Nurhan kardeşimize selam olsun. Harini arz etmiş. Gönül Harini. Aslında aşkın bize Neler yaptırdığını, neler yaptığını, bizi ne hale getirdiğini anlıyoruz buradan. Bütün Allah'ı seven, Rabbini isteyen aşklara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının sıfatının, isimlerinin tecellisi, güzelliğinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Mübarek Ramazan aylarında hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, aşka, muhabbete, imana vesile olmasını, nefslerini tezkiye, tezkiyeye vesile olmasını, Nefsine hakim olmaya vesile olmasını diliyoruz. Her günümüzün, her gecemizin Kadir gecesi, Kadir günü olmasını diliyoruz Rabbimizden. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, sorabildiğimiz kadar Efendimiz'e sormaya çalıştık. Bazen birkaç soruya birden cevap bulmaya çalıştık. İnşallah haftaya sormaya devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın Esen kalın bizi yaratan Rabbimize emanet olun. efendim